Dedi ki, davet ve davetçide bulunması gereken özellikler nelerdir? Davet ve davetçide bulunması gereken özellikler. Birinci dersimizde, Dedi ki, davetçi emin ve güvenilir olmalıdır. Bununla alakalı beş tane madde anlattık. İkinci dersimizde, yani bir önceki hafta, Dedi ki, davetçi tecrübeli davetçilerin yanında yetişmeye özen göstermelidir. Yani e, özellikle daveti iki kısma Çünkü bu karşımıza çok gelecek. Bir, İslam dininin insanlara ulaşması, dedik. Dedik ki, İslam dininin insanlara ulaşması için çok ciddi bilgiye ihtiyaç yok. Yani insan tek bir tane ayet dahi bizde, karşıdakine bir tane ayet okusa, davetin bu kısmını yerine getirmiş olur. İkincisi ise dedik, insanın İslam davetine taraftar kazandırması. Yani sadece karşıdaki daveti duyacak yetmiyor. Bir de onu kendi tarafımıza kalacağız. İslam için mücadele etmeye ikna edeceğiz mesela. İşte bunun için dedik, bu iki kitap okumayla, üç tane ders dinlemeyle, bir iki sene Müslümanların arasında kalmayla olabilecek bir şey değil. Bunun için bunu bir ustalık gibi düşünün. Hatta bunun için bir örnek de vermiştim size hatırlarsanız. Demiştim mesela benim evimin altında bir araba tamircisi var. Yıllardır ben onu görüyorum, o beni görüyor. Kaput nedir biliyorum, motor nedir biliyorum, mesela. Şimdi ben bir araba bozulduğunda tamir etmeye kalkarsam ne olur? komik bir görüntü çıkar Yani bir şeyi görmek, bir şeyi duymak onu usta gibi yapmak için yeterli değildir. Onun için o işe girmen lazım, bir ustanın yanında yetişmen lazım, doğru ilacı, doğru vakaya uygulayabilmen lazım. Bununla ilgili örnekler de vermiştik. Yani davete taraftar kazandırabilmemiz için yapacağımız davet, kitap okumayla, ders dinlemeyle yapacak bir şey değildir. Ne ihtiyacımız var kardeşler? Bilen, usta olan insanların yanında yetişmeye ihtiyacımız var dedik. Bugün için maddemize geldik. Üç davacı insanları davet ettiği meselelerde bilgi sahibi olmalıdır. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki, de ki bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar basiretle Allah'a çağırırız. Allah'ı tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değil diye. Hatırlarsanız bu ayetin kelimeleri daha önce de biraz bahsetmiştim, kısa bir şekilde. Ve demiştim ki bu ayet, bu dersimizin içerisinde çok şey gelecek, bu ayetle ilgili konuşacağız diye. Bu ayet-i şunu anlatıyor kardeşler, İslam davetinin genel özelliklerini anlatıyor bu ayet-i İslam davetinin genel özelliklerini anlatıyor. Peygamber diyor ki, Allah onun yerinden bize söylüyor. Kul هَذِيْ سَبِيِّ De ki bu benim yolumdur. Dedik buradan çıkaracağımız birinci özellik şudur. İslam'a davetin yolu sadece bir tanedir. İslam'da sadece bir şeye davet edilir. İslam'da sadece bir menheş üzerine insanlar davet edilir. Çünkü bugün yaygın olan bir kanaat var insanların arasında. Bunu da işte akli bir örnekle süslüyorlar. Diyorlar ki işte Kabe orada, Kabe'ye bir sürü yol gidiyor. Hangi yoldan gidersen git, neticede Kabe'ye uğraşıyorsun. Eee sonuç? Bize diyorlar ki yani İslam'da böyle bir Allah'a giden bir sürü yol var. Hangi yoldan gidersen git, sonuçta yol seni Allah'a götürüyorsa, eğer doğru bir yol üzerindesin diye. Hani parti de doğru yol üzerinde, dialoşu da doğru yol üzerinde, tevhidleri de doğru yol üzerinde, sofide doğru yol üzerinde. hepsi sonuçta Allah'a gidiyor diye. Biz diyoruz ki böyle bir şey yok. Kul, <gül> hadisi, sebili deki bu benim tek olan yolumdur. Benim yolum bir tanedir. O da bu yoldur. Diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun için. Hani Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabeyle beraber otururken onlara böyle çizgiler çizdi, bir tane düz uzun çizgi çizdi, bir tane de etrafında böyle çizgiler çekti. Yani şöyle bir çizgi düşünün, bir de şöyle şöyle şöyle şöyle çizgiler çizdi Peygamberimiz. Şu uzun çizgiyi göstererek, dümdüz olan çizgiyi göstererek dedi ki ''Bu benim yolumdur, bu da her birinin başında şeytanların belirlendiği başka yollardır.'' diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi yolunun dışındaki bütün yolların kendi usulünün dışındaki bütün usullerinin vâkır olduğunu ve her birinin başında bir şeytan beklediğini bize göstermiş olur. Onun için kardeşler, davet tebehi davetidir. Davet, insanlara La İlahe İll'Allah Muhammedun Resulullah'a davettir. Davet, bir olan Allah'a ibadete ve Peygamberin dışındaki bütün aracıları Allah'la bize tanıtan aracıları aradan çıkarmaya davettir. Davet, köhide ve sünnete yapılan davettir. Bunun dışındaki bütün davetler geçersizdir. Peygamber bunları batırtılmıştır. 2- Ben ve bana uyanlar Demiştik ki bu ayet-i şunu anlıyoruz, bu sorumluluk sadece Peygamberin sorumluluğu değildir. Peygambere tabi olan insanlar da aynı şekilde davet yapmakla mükelleftirler. Yani bir insan şunu düşünemez, Peygamber insanları Allah'a davet etti, İşini bitirdi gitti. Ali Vesselam. Böyle bir şey yok. Sen insanlara Allah'a davet ettiğin oranda Peygamber'in etbaandansın. İnsanlara daveti terk ettiğin oranda Peygamber'in yolundan uzaklaşmışsın demektir. Zaten bir altında İbn Kaim'in bir şey var, bir sözü var. Diyor ya bu ayetten anlaşıldı ki ancak Peygamber'in davet ettiğine basiret üzere davet edenler onun tabilerinden olabilirler. Yani bir insan ben Peygamber'in tabisiyim. Peygamber'e uydun demekle, Peygamber'e uydum, uymuş olmaz. Ne zaman bir insan Peygamber etbahından olur? O da Peygamber gibi insanlara Allah'a davet ettiği zaman. O zaman Peygamber'in etbahından olmuş olur, asihade olmaz. Üç, zaten, bu davetin basiret üzere olması gerekir. Bu davet, basiret üzere olan bir davet olması lazım. Yani rastgele, hani öyle çağırdım geldiler, söyledim inandılar, anlattım kabul ettiler falan. Bu şekil bir davet değil, davet basiret üzerine olması gereken bir davette Zaten basiretin ne olduğunu konunun içerisinde anlatacağız inşallah kardeşler, konumuz bu. Dördüncüsü, bu davet sadece Allah'a olmalıdır. Bu davet sadece Allah'a olmalıdır. Yani ''ed'û ilâllâhi'' Allah'a davet ediyor. Bu bir izme, bu bir taifeye, bu bir hocaya, bu bir kitaba, bu bir tarikata olursa bu davet Peygamber Vesselam'ın daveti değildir karşımızdakine davet yaptığımız zaman netice olarak onun aklında kalması gereken şey bu adam beni alemlere Rabbi olan Allah'a davet ettiği olmalıdır. Bunun dışında bu beni bir cemaate davet etti, bu beni bir hocaya davet etti, bu beni işte bir kitaba davet etti tarzı bir şey oluşuyorsa demek ki bizim davetimizde problem var, Allah'ın dışındaki şeyleriyle davetimize karıştırıyoruz anlamına gelir. Son olarak da kardeşler yaptığımız davetin sonucu Neticesi şu olmalıdır, Yüce Allah'ın tenzih edilmesi ve müşriklerden tebelli. Yani karşımızdaki insan bizi dinlediğinde وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَنَا أَنَا مِنَا Adam ayrıldı diye sordular adamı. Dediler bu adam kim? Yani bunlar kimcidir, bunlar necidir dediler. Adam şunu demesi lazım, bunlar Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih eden ve biz gibi bütün müşriklerden de tevevvü eden insanlar bunlar. Yani bizden ve bizim üzerimizde olduğumuz dinden tevevvü eden insanlar. Çünkü bu davetin kimliğidir. Subhanallahi ve ma ana mine müşrik. Bu davetin kimliğidir. Başka bir ayette yine davetin anlatırken namazı özele aynı noktayı iğne vuruluyor demiştik. Allah Teala da diyor ki: "Vem el ehsenu kavlen mimmen daa ila Allah" وَعَمِلَ ve وَقَارَ اِنَّهِمْ مِنَ الْمُسْرِمِينَ Allah'a davet eden, salih haber işleyen ve ben müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim var? <gülüyor> Dikkat edin kardeşler. Ben müslümanlardanım, ben müşriklerden değilim. Davetin neticesi bu. Yani anlaşılması gereken şey şu. Bak ben müslümanım, ben müşrik değilim değil ha. Dikkat edin. Şimdi dese ki ben müslümanım, ben müşrik değilim. Bu ayrı bir şey. Ben müslümanlardanım, ben müşriklerden değilim. Bu apayrı bir şey. İki cümlenin arasındaki fark ne? İki cümlenin arasındaki fark şu. Ben müslümanım yani ben iman ettim. Ben müşrik değilim yani ben müşrik değilim. Bu kadar. Ama ben müslümanlardan Ben hem müslümanım hem de müslüman cemaatin bir terdiyim. Onların dostuyum, velam onlaradır, Onların kardeşiyim. Hem de içerisinde bu var. Ben müşriklerden değilim. Ben Allah'a şirk koşmam. Bununla beraber şirk cemaati, yani benim aslında tam anlamıyla bir velâ ve tam anlamıyla bir beraber ilişkisi vardır diye. Aynı zamanda bu onun da ilanıdır beraberinde. Peki davetin basiret üzere olması ne demektir kardeşler? Yani ne zaman, insanda hangi sıfat bulunduğu zaman, yapmış olduğu bu davet basiret üzere olmuş olur. Çünkü basiret kardeşler bir kayıptır. Yani davetin Allah'ın nezdinde kabul görebilmesi için davetin kaydı basirettir. Nasıl ki mesela diyelim ki Allah size diyor "La ee, يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ حَدِكُمْ اِذَا Sizden biri abdesti bozulduğu zaman abdest alıncaya kadar Allah onun namazını kabul etmez. Bunu size kim söylüyor? Peygamber söylüyor. Yani diyor ki kıldığınız namazın Allah katında makbul olabilmesi için abdestle ifade edilmesi gerekir. Şimdi nasıl ki adamın bir abdest almadan, bu kaybı yerine getirmeden ben namaz kıldım derse onun bu namazı babulsa aynı şekilde de kardeşler Allah'a yapılan davet basiret üzere değilse Allah'ın koyduğu bir kaydı yitirdiğinden dolayı bu davet Allah'ın yanında geçerli olan bir davet değildir. Peki basiretten ne anlamalıyız? Şimdi onu okuyacağız beraber. Ayette geçen basiret kelimesi kayıptır. Davetçilerin davetinin Rasulüllahü Sallallahu Aleyhi ve Sellem davetine uygun olması için bu şarttır. Basiret kelimesinin manası lügat itibarıyla basiret görme fiilinden gelir. Bu da açıklık, gözle görülecek şekilde net ve açık olan anlamındadır. Şerhi olarak ise İmam Bağavi tefsirinde basireti hakla bağının kendisiyle ayrılığı bilgi olarak tanımlar. İbnü'd-Deymiyâ Allah açık deliller üzere davettir derken İbn Kesir tefsirinde yakın ve burhan ak açık delil anlamında kullanılır. Davetin basiret, açık ve kesin deliller üzere olması ilimle mümkün olabilir. Alimlerimizin basiret için kullandığı hurhan, delil, yakîn ve benzeri hakikatler şer'î ilmin neticesidir. Şimdi kardeşler Allah Celle'nin davetimizin basiret üzere olmasını istiyor. Davetin basiret üzere olabilmesi için de bu bir basiret, İşte alimler ne demişler mesela dikkat ederseniz bir yakîn, yani davet ettiğimiz şeye dair kesin olaraktan önce bizim inanmamız lazım, Yakın üzere olmamız lazım. Hani siz bir adamı bir şeye davet ediyorsanız ve davet ettiğiniz konuda sizin kafanızda bir takım varsa, bir takım şüpheler varsa, sizin o davetiniz basiret üzere olmaz. Maalesef bugün özellikle bir şüpheler çağında yaşıyoruz, yaşıyoruz, biliyorsunuz. Şüpheler de yani en büyük balıyozur. Yani bir yerde şüphe varsa, orada yaniin oluşması mümkün değildir. Şeytan İslam davetçilerinden oynadığı en büyük oyun muhkem delillerle Allah'ı tanımak değil de müteşabih delillerle Allah'ı tanımaktır. Muhkem delillerle Allah'ı tanıyan insan ne kadar deliller değişirse değişsin, insanlar yeni fikirler ortaya atarsa insan olumsuz şekilde etkilenmez. Çünkü muhkem deliller insanda yapilmıştır. Fakat müteşabih deliller üzerine, yani birden fazla Allah'a gelen konu hakkında alpaçık olmayan delillerle Allah'a kulluk eden insanlar, kendilerinden yakın oluşmadığından dolayı başkalarının basiret üzere Allah'a davet etmeleri mümkün değildir. Şimdi geçen bir tane abi anlatıyor. Diyor ki, ben bir tane hocanın dersine katıldım. Ders şeydi diyor, cehaletin büyük şirkten mazeret olmayacağına dair delilleri anlattı. Daste kardeşler? şahihlihte büyük şit ticaret mazeret değildir. Bunun delillerini anlattı, anlattı. Tabii alimlerden nakiller yaptı. Ki işte alimlerin görüşlerini söyledik, Tabii bu müteşabi de Allah'a kul olmakla. Çünkü alimler Allah'ın dininde önce değildirler. Allah'ın dininde sadece 2 tane önce vardır. Birinci kitaptır. Kullu ulumi sivra Kur'an meşghale illal fıkhu ve hadis fi'd dinin. Bütün ilimler Kur'an ve sünnetin dışında boş meşgaledir diyor İmam Şafi'ye. Yani insanı boş yere uğraştıran meşgalelerdir. Kur'an ve sünnetin alimlerin görüşleriyle anlattı neyse işte konumuz bitti. Aradan diyor iki veya üç ay geçti, bir gün o hocayı evinde misafir ettim. Bana cehaletin mazeret olduğuna dair bazı alimlerin görüşlerinden olduğunu, bazı insanların bu konuda farklı düşündüğünü, ondan dolayı kendisinin de tam olarak net bir şey söyleyemediğini e ben de diyor dedim, ki, koca şimdi biz düne kadar müşrik dediklerimize Müslüman ne nasıl yapacağız yani? hani Ben şimdi sokağa çıkacağım, düne kadar kardeşler hakkınızı helal Ben siz cami değildiniz, i̇şte sen müşrik. Yani bunu mu söylemek istiyorsun bana? Yok demiş, ben tam emin değil. E benimle kafam biraz karışık, bir bakacağız e, daha. Yani emindik, şüphe içinde kaldık, sonra bu bu tarafa geleceğiz vesaire. Böyle davetçi olmaz kardeşler. Böyle bir davet... Sadece şeytanların evine kod verir. Yani basiretin birinci şartı nedir? Basiretin birinci şartı yakindir. <gülüyor> Yakinin oluşabilmesi için muhkem delillerle Allah'a kuluk ediliyor olması lazım. Aksi halde, şimdi ben bir insana bugün bir şey anlattım, yarın kardeş hakkını evvel yanlış biliyormuşuz, aslı böyleymiş dedim, adam bana dedi ki kardeş önce sen git bir öğren, ondan sonra gel bana bir öğren. Yani sen daha kendini öğrenmiyorsun, Sen daha kendin meseleyi bilmiyorsun. Bana nasıl meseleyi anlatıyorsun diye. Onun için kardeşler, davetimizin yakın üzere olması lazım. Yakın neyle oluşur peki? Yakın şeye ilimle oluşur. Yani doğru bir şekilde, usulünce insan ilim talep eder veya ehlinden meseleleri güzel bir şekilde öğrenir, yakın üzere olur, kendisi meselede yakın üzere olduktan sonra bu defa insanları o meseleye davet eder. Ama, diyelim şimdi bir mecliste oturduk, bir sohbet dinledik, bir kitap okuduk, bir konuda kafamızda bir fikir verildi. Ve başladık insanları o fikre davet etmeye. İki ay sonra ondan daha kuvvetlisini bulduk. Fikrimizi değiştirdik bu sefer. Bu davet sadece şeytanların eline poz verir. Bu davetin insanlar üzerinde hiçbir etkisi olmasın. Ondan dolayı kardeşler, davetimizin basiret üzere olabilmesi için yakî şarttır. Yakîn olabilmesi için de ilim şarttır. Yani davet ettiğimiz konuda bilgi sahibi olmamız lazım. İki, âlimlerimiz dediler ki, burhan üzere olması lazım. Burhan demek, beyine demek, apaçık delil demek. Davet apaçık deliller üzerine olması lazım. Bunu da siz de takdir edersiniz ki, e, bunun da yolu yine şerhîlimden geçer. Yani yaptığımız davetin apaçık olabilmesi için, delillerinin çok kesin ve kat'i olabilmesi için, bunun yolu kardeşler, şerhîlimden geçer. Onun için diyoruz ki, özet olarak da tekrar ediyorum, Allah'ın yaptığımız daveti kabul etmesi, davetimizin nasiret üzerine olmasına bağlıdır. Yaptığımız davetin basiret üzere olabilmesi için yakın ve açık olmayı kendinde bulundurması gerekir. Davetimizin bu iki sıfatı kendinde bulundurabilmesi için de şerin ilimden üzere, yani ilim üzere, bilgi üzere olan bir davet olması beraberinde şarttır. Devam ediyorum kardeşe. İmam Bukhari saydında her söz ve davranıştan önce ilmin gerekliliği, babını açmış, delil olarak da bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi nefsin ve müminler için istiğfar ayetini getirerek, Allah amelden önce ilmi zikretti demiştir. Bundan dolayı Allah helak edeceği toplumlardan ilim sahibi davetçileri çekip alır. Aleyhissalatu vesselam buyurdu, Allah ilmi insanların içinden çekip almaz. İlmi, alimlerin canını almak suretiyle insanlardan alır. Alim kalmayınca insanlar cahil liderler edinirler. Onlara soru soranlar, onlar da ilimsizce cevap verir, hem safar hem de saptırılır. Şimdi kardeşler İmam Bukhari, biliyorsunuz Sayın'ın hemen girişinde ilim kitabı var. İlimle alakalı bahisleri, orada bir araya toplamış. Orada şöyle bir bab Bab, el qabla'l-qavli vel amel, Sözden ve amelden önce ilmin gerekliliği bab. Yani İmam Bukhari diyor ki, her Müslüman bir söz söylemeden önce, her Müslüman bir amel yapmadan önce, en başta gerekli olan şey o söze ve o amele dair bilgidir. Delil olarak hangi ayet-i kerimeye getirilmiş? فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. İmam Muhale diyor ki Allah ilmi sözden önce zikretti. Yani tevhide davette bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tevhiden davetçisidir. Allah önce diyor bil, önce ilim üzere ol. Önce kendin bir anla, kendin bir sehmet, bilgi üzere ol ondan sonra insanlara de ki Allah'tan başka ilah yoktur diye. Bunu İmam Buhari her meseleden önce ilmin gerekliliğine dair delil olaraktan almış. Onun için İslam davetçileri de davet yapacakları zaman özellikle davete karaktan kazandırmaya yönelik, yani insanları kazanmaya yönelik olan davette mutlaka davetin öncesinde beraberinde iyilik olması lazım. Bakın kardeşler Allah bir kavmi helak etmek istediğinde bir kavmi helak edecek, en tehlikeli hastalık cehaletdir. Bir kavmi helak edecek, en tehlikeli hastalık cehalettir. Mesela biz peygamber önce yaşayan döneme cahiliye dönemi diyoruz. Yani şerrin ve küfrün en zirve noktasını yaşadığı döneme cahiliye dönemi diyoruz. Niye cahiliye dönemi diyoruz? Çünkü insanların arasında en yaygın şey cehalettir. İnsanların içinde bulunmuş olduğu en büyük problem problemi problemiydi ve işledikleri bütün yanlışları da cehalet sebebiyle işliyorlardı. Şimdi o zaman şu neyi gerektirir? Allah Azze ve bir kavmi helak etmek istedi, bir kavmi hayra muvaffak kılmayacak, ilmi onların içinden çekip alması lazım. Ama Allah böyle yapmıyor. Çünkü ilmi çekip almak insanlara büyük bir azap değildir. Asıl azap, ilmin evinde değere dönüşmüş olduğu âlimlerin toplumdan çekip almaktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. İnna Allah la يَنْزِعُ الْاِلْمَ اِنْقِزَاعًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِدُ الْاِلْمَ اِنْقِزَاعًا Allah ilmi insanların arasından ilim olarak çekip almaz. Ne yapar peki Allah Azze ve Celle? Allah alimlerin canlı Allah suretiyle ilmi çekip alır. Bir kavmi cani bırakmak istiyorsa Allah, Allah Azze ve Celle onların içerisinden alimleri çekip alır. Peki alimler gidince ne olur? Hiçbir kavim reyissiz yaşayamaz. Her kavmin ya kavim tarafından belirlenmiş veya belirlenmese bile sözlerini dinleyen bazı insanlar vardır, bazı liderler vardır. Ali Serhat üvese lan diyor, alim kalmayınca hatta idaremi yok ki alimen itteker ne sorusu sen şu İnsanlar cahil olan reisler insanları kendilerinden neyse dinmeye başlar. Onlara soru soranlar, onlar da onlara ilimsizce cevap verirler. Hem saparlar hem de beraberinde insanları sapdırımlar alıyor. Ali Serhat Onun için kardeşler. Maalesef bugün e, bizim de içinde yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi bu. Yani Allah azze ve biz Müslüman toplulukları da, herkese şükredeni İslam'a nispet eden toplumları da helak ederken insanların içinden ilmi çekip almadı. Yani ilim insanların elinde duruyor. Hatta bir gün buna benzer bir hadis söyleyince e, sahabeden bir tanesi şaşırdı. Ey Allah'ın Resulü dedi, yani bizim elimizden Kur'an var, biz Kur'an'ı ezberledik. Çocuklarımıza, kadınlarımıza ezberlet dedik. Elimizde bu Kur'an varken nasıl Allah'ın yolundan safhacar diye. Aleyhisselatü vesselam ona dedi ki, anan seni kaybetsin ey falan. Ben senin Medine'nin en bilgilerinden biri zannederdim. Şu Yahudi ve Hristiyanları görmüyor musun? Allah'ın kitabı ellerinde olmasına rağmen ne hale geldiler diye. Yani Allah azze ve zeytin ilmi çekip almıyor kardeşler. Kur'an var, sünnet var, ee, müteber olan, müstakim, sıratı müstakim üzeri olan alimlerin kitapları Alimlerin sözleri bizim elimizden övcut ama buna rağmen insanlar sapıtıyorlar. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle onların içinden ilimle, basiret üzere insanları Allah'a davet eden insanları çekip aldı. Bu davetçiler gidince otomatik olarak insanlar ne dediler? Cahil olan insanları reislediler, onlara soru sordular, onlar da onlara cevap verdiler. Hem saptırdı hem sapıttılar hem de beraberinde sapmış oldular. Yine mesela bununla ilgili biliyorsunuz kardeşler, peygamber ahir zamanı anlatırken, ahir zaman fitnelerini şöyle bir manzara çiziyor Müslümanların önünde ki hay şer, hayır, sonra tekrar şer, sonra hayır olmanın içerisinde duman olan bir hayır var. Ve aleyhisselatü vesselam bu dönem için şöyle söylüyor. Diyor ki, bizim dilimiz ile konuşan, bizim cildimizden olan, cehennem kapısında duran bekçiler vardır. İnsanları davet edenler, Onlara icabet eden ateşe atarlar. Yani düşünün adam sizin dilinizle konuşuyor. Ayet okuyor, hadis söylüyor vesaire. Ee, fakat adam dursan onu şey zannediyorsun. Cennet kapsının önünde durmuş seni Allah'ın dinine cennete davet ediyor zannediyorsun. Fakat ona icabet ettiği zaman diyor insanlara şey atarlar. Ateşin içerisine atarlar. Maalesef günümüzde de böyle yani ilim üzere davetçiler az olduğundan dolayı Basire üzeri olan davetçiler az olduğundan dolayı bunların yerini ilimsizce insanlara fetva veren, ilimsizce insanları yönlendiren cahil insanlar aldı. Ve bu da zaten Allah'ın bir toplum işe hayır diremediğinin göstergelerinden bir tanesidir. Şimdi devam ediyorum kardeşler. İlim üzeri olabilmek için neler yapılmalıdır? Bir, vaktin tespitini yapma. İlim talebinde en önemli faktör vakittir. Elde edilecek ilim, vaktin durumuna göre değişir. Vakti müsait olanlar, şer'i ilimleri usulünce okurlar. Bu, davetçi için en hayırlı olanıdır. Vakti müsait olmayanlar, davet için öncelikli olanları talep edendir. Şimdi İslam davetçisi olan kardeşler, öncelikle hani dedi ki, davetimiz ilim üzere, basiret üzere olması lazım. Kardeşlerimizin önce vakitlerini tespit etmesi lazım. Bir, boş vakti olan, rızık gibi bir endişesi olmayan, ve gerçekten okumaya müsait olan, yani aklı, zekası, anlayışı okumaya müsait olan kardeşlerin şer'i ilimlere yönelmesi gerekir. Şimdi bakın kardeşler, maalesef bizim zamanımızda şöyle bir algı var. Biz şer'i ilimleri belli zümrelere has kabul ettiğimizden dolayı insanların bir çoğu hayrın çoğundan mahrum oluyorlar. Yani mesela şöyle bir algı var bizde, medreseler olmalı, medreselerde okuyan bir zümre olmalı, ve bu sünnet ilim talep etmeli, geri kalan biz işte haftada bir gün derse gideriz. Gittiğimiz derste ise işte 40 dakika ders, yirmi dakikasında uyuruz, 20 dakikasında dinleriz. Öbür derste o dersle alakalı bir soru sorduğunda hak getiren, kimsenin aklına bir kelime bile gelmez. Bize yeter. Ne de olsa hocalarımız var, ilim talep ediyorlar, bize bir şey anlatıyorlar. Bu selefin, metodun selefin menheci değildir. Allah Resulünün döneminde mescidde yatıp kalkan ve Allah Rasulü'nden ilim talep eden yüzlerce genç vardı kardeşler. Bunlara ashabu suffa diyoruz. Bunların dışında kalan sahabelerin hepsi ashabu suffadan olmadılar diye ilim talebini bir kenara bırakmadılar. İçlerinden çalışanlar bile günlerini iki parçaya böldüler, haftalarını iki parçaya böldüler, ilim talebinde bulundular. Ömer Radiyallahu Anh çalışmak zorunda olan bir adamdır. Yani çocuk var, 2-3 tane kadın var, evi var 2-3 tane bunlara bakması lazım. Kurduğu bir tezgah var, ticaret var. İslam toplumuna malıyla destek veriyor, para kazanması lazım. Ama bu onu şerhli ilimden alıp koymadı. Ne yaptı? İmam Bukhari'ye rivayet ediyor. Benim ensardan bir komşum vardı. Biz onunla peygamberimize inme hususunda nöbekleşirdik. Bir gün ben çalışırdım, o peygambere giderdi. Bir gün o çalışırdı, ben peygambere giderdim. Akşam geldiğinde o peygamberden öğrendiklerini bana aktarırdı, ben de peygamberden öğrendiklerini ona aktarırdım. Yani sahabenin tüccar olması, büyük iş adamı olması, peygamberin veziri olması, devlet adamı olması ilim talep etmesine engel olmamış. Mutlaka bir yol bulmuş ve o yolla beraberinde ilim talep etmiş. Onun için kardeşe bakacağız. Vaktimiz müsait, zekamız müsait, hıfzımız, yaşımız müsaitse, şer'i ilimleri öğrenmeye şey yapacağız, teve Şimdi mesela bazen bazı kardeşlere bakıyorum ben, yani gerçekten şaşırıyorum. Adam işte babadan zengin, baba adamaya bırakmış, baba adama diyelim üç dört tane ev bırakmış, araba bırakmış. Yani adam yakıyor, para geliyor adama. Adam hala çalışıyor. Yani ne yapacaksın, nereye götüreceksin bu kadar parayı? Hani kefenin cebi yok. Seninle beraber kabre de koymayacaklar bu paraları ve paranın sana getirdiği bir huzur da yok, sen de bunun farkındasın. Allah'ın dinde hizmet etmek varken, şer'i dinleri talep etmek varken, gidip Allah yolunda cihad etmek varken, dünyanın peşinde koşmanın ne anlamı var? Zaten sen 100 sene çalışmasan sana yetecek kadar paranın var örnek veriyorum. Veya Müslümandır, Allah Azze ve ticaretini iyi götürmüş, kendine bir yer açmış, dükkan zaten işliyor. Yani o orada korkuluk gibi, sadece gidiyor, dükkanı dolduruyor. Orada bulunanlar dükkanı gönderiyorlar, haftada bir gün ayda bir gün gidip adam hesabını alıyor, para kazanıyor. Senin çalışmana ne gerek var? Senin her sabah gidip sekizde dükkan açıp, akşam sekizde dükkan kapatmana ne gerek var? Müslümanların odama ihtiyacı var. Müslümanların davetçiye ihtiyacı var. Müslümanların ilim talebine, talebelerine ihtiyacı var. Otur, kır dirizini, yapabileceğin bir şey varsa Allah yolunda yapabileceğin şeyleri yap mesela. Onun için kardeşler, vakti müsait ve zekası müsait olan kardeşler, mutlaka şer'i ilimlere yönelmelidirler. Şer'i ilim talep etmelidirler. Çünkü Müslümanların bugün her biri davetçi olsa bile şu topluma davet yapmak için yeterli değildir. Hatırlarsanız geçen derslerimizde size bir şeyden bahsettim. Dedim ki, bugün ifsat kitlesel olarak gerçekleşiyor. Yani mesela sen ne yapıyorsun? Sabah iş yerine giderken bir tane adama İslam'ı anlatıyorsun. Bir tane komşu var, komşuna İslam'ı anlatıyorsun. Peki küfür ne yapıyor? Şu anda pazar sabahı milyonlarca insan bir kanalı seyrediyor ve o kanalla beraber ifsat oluyorlar. Pazartesi günü milyonlarca çocuk okula gidiyor, okulun müfredatıyla beraber ifsat oluyorlar. Binlerce çocuk, binlerce milyonlarca insan bir sanatçıyı takip ediyor, onunla beraber ifsat oluyorlar. Milyonlarca insan bir roman okuyor, o romanla beraber ifsat oluyorlar. Homoseksüelliğin, livatanın, lezbiyenliğin meşru bir şey olduğuna inanıyorlar ve bu romanı bir milyon üç yüz tane insan satın almış. Türkiye'de bunu anlatan romanı bir milyon iki yüz bin tane insan satın almış bu romanı okumuşlar. Sen ne yaptın? Sen insanlara fokşun kötülüğünü, iffetin güzelliğini en fazla bir tane insana anlatıyorsun. Fakat karşındaki adam bir tane kitap yazıyor, fokşun normal bir şey olduğunu, normal karşılamamız gerektiğini bir milyon iki yüz bin tane insan bu kitabı satın almış. Bunların yarısının okuduğunu düşünün, ne kadar büyük bir afetle karşı karşıyayız. Onun için kardeşler, bir tane, iki tane, üç tane davetçiyle bu iş ürümez. Nasıl ki ifsat kitlesel bir şekilde gerçekleşiyorsa, ıslahın da kitlesel bir hale dönüşmesi lazım. Bunun için de bizim ilim üzerine, şeriat üzere olan davetçilere övgüli bir şekilde, teşkilatlı bir şekilde, tek bir önderlik etrafında toplanmış insanların planlı, programlı bir şekilde insanları Allah azze ve de, Allah azze ve davet etmesine ihtiyacımız var. Diyelim ki kardeşlerimiz baktı, adamın vakti münasip değil. Yani oturup şerhî ilimleri okumaya adamın vakti münasip değil. Ne yapması lazım böyle insanların? Yani şunu anladık değil mi kardeşler? En önemli mesele vakti tespiti. Bu kadınlar için de geçerli, erkekler için de geçerli. Mesela çocuğu olmayan bir bayan çok rahat ilme öğrenebilir. Çocuğu olmayan bir bayan çok rahat bir şekilde ilme öğrenebilir. örnek veriyorum. Ee, çocuğu varsa vaktini tespit eder, Vakit aralığına mesela ben günde üç saat boş kalıyorum, örnek veriyorum. Ee, misal, küçük çocuklar saat 10-11'e kadar uyuyorlar, doğru mu? Bir kadın her gün sabah namazından sonra kalsa, uyumasa, saat 11'e kadar beş saat ilim talep etse var ya, iki sene içinde şu anki ilim seviyesine göre bildiğiniz bayağı bir mesakakat edebilir. Yani bahaneleri hayatımızdan çıkarıp atarsak Allah'ın izine vaktimizi doğru tespit eder vaktimizi doğru değerlendirirsek çok ciddi mesafeler kapat edebiliriz. Okuyorum kardeşe. Vakti şer'i ilimleri, tafsilatı talep etmeye müsait olmayanlar A. davet için gerekli olan ayet ve hadisleri özellemelidirler. Mümkünse muteber tefsir kitaplarından, ilim ehlinin açıklamalarından önemli pasajları hıfzetmeye çalışmalıdırlar. Bu birincisi. İki, kitap okumaktan daha ziyade dinlemeye özen göstermelidirler. Alimlerin veya temekün sahibi davetçilerin dersleri bizlere talep yolunu kısaltır, aynı zamanda hitabet yeteneğini geliştirir ve davetin sonunda kullanılacak örnekler konusunda bizlere yardımcı olur. Kaç senedir Müslümansın kardeşim? Üç senedir Müslüman. Üç senede kaç gün var? Bin gün var. Doğru mu? Günde kaç saat çalışıyorsun? Dokuz saat çalışıyorsun. Bak, bu kardeşimiz üç senedir Müslüman olmuş. Kardeşimiz çalışıyor, vakti müsait olmayanlar sınıfına giriyor bu kardeşimiz. Doğru mu? Şu an bizim ilim üzere insanları davet edebilmemiz için kaç tane ayet kereğine ihtiyacımız var? Taş çatlasın 500 tane ayette ihtiyacımız var. Taş çatlasın 500 tane ayette ihtiyacımız var. 1000 tane günde kaç tane 500 var? İki tane 500 var. Bu kardeşimiz her gün bir tane ayeti maliyle ile beraber ezberlese, Öbür günde o ayetin tefsirlerine dair 2-3 tane tefsirden bir şeyler yazsan notlar alsan, şu anda insanları Allah'a davet ederken gerekli olan temelin hepsini elinde bulundurmuş demek. Ne zaman yapacak peki bunu? Kaçta işe gidiyorsun? Secide. Sabah namazından kaçta kalkıyorsun? Altıda diyelim. Altı buçuğa kadar işini bitirsen tam bir buçuk saat vaktin var. Bir buçuk saat. Her gün bir buçuk saat otursak, bir tane ayet ezberlesek, beraberinde de o ayetin tefsirine dair bir çalışma yapsak öbür gün, şu anda kardeşimiz, belki ben burada olmadığımda size daveti yapacak kadar elinde argüman olabilirdi. Yani size bir şeyler anlatabilecek kadar elinde bazı şeyler, bazı malzemeler bulundurabildi. Fakat biz kayıplanmaktan vakit yok demekten, bir türlü fırsat bulamıyorum demekten çalışmaya fırsat bulamıyoruz. Yani kayıplandığımız ve mazeret ürettiğimiz kadar, kafamızın mazerete çalıştığı kadar ilme çalışsa var ya, Allah'ın izniyle çok değişik bir ümmet olacağız. Yani aklımız öyle mazeretler üretiyor ki maalesef, bir türlü bitmiyor mazeretlerimiz. Yani hayır yapabilmek için bir türlü mazeretlerimiz bitmiyor. Onun için kardeşler, bakın bu bir örnek. Mesela aynısını bir bayan için düşünün. Yani mesela tekrar söylüyorum, bir bayan evinde olan bir bayan için söylüyorum. Mesela koca sabah kalkıp işe gidiyor, tabi Allah'ın rahmet ettikleri müstesna çoğu kalkıp kahvaltı da hazırlanmıyorlar. Hani Allah'ın ahmet ettikleri var, kalkıp eşine, kahvaltı hazırlayan vesaire. Kalka da Allah'ın ahmet ettiklerinin üstesinden çoğu bunu da yapmıyor. Uyuyor. Saat kaç'a kadar? Saat on bire kadar. Şimdi bu ablamız kalksa mesela, örnek veriyorum, bir tane hocayı, yani konuşmasını beğendiği, anlatımını beğendiği, ilmini beğendiği, davette etkilendiği bir tane hocanın bütün derslerini toplasa, misal örnek veriyorum, diyelim ki beş sene Müslüman olmuş bir ablayı düşünün, 5 senenin içerisinde yaklaşık olarak 1500 tane gün var. Şu anda piyasada hiçbir davetçinin 1500 tane dersi yok. Yani her gün bir tane dersi 5 sene iki defa, üç defa aynı dersleri dinler. Şu anda benim tanıdığım İslam davetçilerinden olan hiçbir davetçinin 1500 tane dersi yok yani. En fazla dersi olan 300 tane dersi var. Yani 1500 tane içerisinde 5 defa her bir dersi dinleyebilir ve bu derslerin özetini çıkarabilir. Cahiliz bilmiyoruz, öğrenemiyoruz, kocalar derse gidiyor, biz evde kalıyoruz, Bakın bütün bahaneler çöpe gitmiş oluyor. İnsan isterse ilim talep etmek, Allah'ın izniyle yolu çok rahat bir şekilde önünde kısaltabilir. Onun için kardeşler, davet konusunda davetimizin ilim üzere olmasını istiyorsak, bahane üretmeyi bir kenara bırakacağız. Mesela bu konuda, ben size bir tavsiye ederim. Birçok insan bir şeyler yapmak istiyor, fakat ne yapacağını bilmiyor. Yani neresinden tutacağını bir türlü bilemiyor. Neresinden başlayacağını bilemiyor. Bir süreliğin talebesi var. Gidin bunlardan bir tanesinin yanına oturun. Ya diyor ki benim gün içerisinde şu kadar şu kadar bir vaktim var. Üç saat, iki saat, bir saat neyse bana bir program yap. Haftada bir gün, ayda bir gün benim bu programımı kontrol et. Ben de senin bu bana göstermiş olduğun programı yerine getirecek diye. Allah'ın izniyle bunu yaptığınız takdirde Göreceksiniz ki çok kısa zamanda çok ciddi mesafeler kat edeceksiniz. Ha burada bir tavsiyede daha bulundum, onu da zikredeyim inşallah. Okuyalım onu dinleyelim mi? Şimdi kardeşler dinlemek her zaman okumaktan daha faydalıdır. Niye? Çünkü dinlemek talep yolunu Mesela diyelim ki ben örnek veriyorum, infak konusunda bir şey yapacağım, araştırma yapacağım. Gittim piyasada var olan 10 tane infakla ilgili kitabı aldım eve getirdim. Bu kitapları okudum. Misal, şimdi 10 tane kitabı benim okuyacağım süre bir aydır. 10 tane kitabı benim okuyacağım süre bir aydır. Benim bu 10 tane kitabın içerisindeki bilgileri temiz etmem, doğru olanlarla batıl olanlarını birbirinden ayırmam, bu da beni bir ayıma alacak. Oldu size iki ay. Benim bu okuduklarından çıkardığım notları ezberlemem, bunları güzel bir şekilde anlamam, bu da beni bir ayıma alacak. Etti size ödeyeceğim. Ben. Gerçekten şer'i ilimlerde mütemekkin olduğuna inandığım Müslümanların ilimle şahit ettiği bir adamın 10 tane dersini 10 günde 10 saatte dinlesen bütün bu yükten kurtulmuş olacağım. Kalan 80 gün için başka yapabileceği işler olacak benim önümde. Dinleyen insanın yolu uzundur. okuyan insanın yolu çok uzundur. Yani anlama, anladığını ayrıştırmak, ayrıştırdığını ezberlemek, ezberlediğini başkalarına aktarmak yol çok uzun. Fakat bunu mütemekin bir davetçiler, bir ilim adamından dinlediğin zaman zaten sana o konuyu anlatan adam senin okuyacağın 10 tane kitabı değil, belki tane, 30 tane kitabı okumuştur. Onları birbirinden ayıklamıştır. Sonra o bilgiyi güzel bir şekilde tertip etmiştir. Sonra o bilgiyi sana sunmuştur. Bu birincisi. İkincisi, okumak insanın zihnini geliştirir. Fakat insanın konuşma yeteneğini geliştirmez. Davet sadece düşünmek değildir. Davet aynı zamanda inandığını karşı tarafa aktarabilmektir. Düzgün bir şekilde, nice, çok iyi bilen insan vardır, fakat bildiğini insanlara anlatamaz. Çünkü insanların diliyle konuşmaz. Yani ya konuşması kötüdür veya insanların seviyesine inemez. Kabul görmüş davetçileri dinlediğimiz zaman, isteseniz de istemeseniz de belli bir zaman sonra onların hususluluğunu kaparsınız. Yani konuşmayı beraberinde öğrenirsiniz, cümle kurmayı beraberinde öğrenirsiniz. Bir koruya nasıl gideceğinizi, nasıl genişleteceğinizi, nasıl sonuçlandıracağınızı bilirsiniz. Üçüncüsü örnek meselesi mesela kardeşler. Davetteki en önemli mesele örnek meselesidir. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'e dinin usulünden olan bütün meseleleri örneklerle insanlara anlatmıştır. Yani Mesela dinin en temel meselesi nedir? Allah per'idi ve şiit'i Kur'an'da sürekli örnek üzerinden anlatır. Gökyüzünden düşen bir adamı örneğiyle de anlatır bir köle sahibi, üç dört tane sahibi olan bir köle üzerinden anlatır mesela. Ama mutlaka örnek verir, insanlara bunu örnek üzerinden anlatır. Örnek, yani vakada insanların anlayacağı, insanların yanında yer edecek örnekler verebilmek için dinlemek lazım önce, düşünmek ve dinlemek, düşünmek ve dinlemek. Bunun için vakti müsait olmayan kardeşler, tabii ki mesela dinleme şeyi gelişmemiş, dinleme melekesi gelişmemiş olanlar elbette kitap okuyacaklar, bu aynı bir mesele. Fakat, dinleme konusunda e, melekesi gelişmiş olan kardeşlerimiz kitap okumaktan daha ziyade dinlesinler. Çünkü emin olun ki dinlemek şeyi kısaltır, yolu kısaltır. Mesela ben bununla ilgili ise geçen bir meseleyi de anlatayım. Hakide ile alakalı bir konuyla ilgili çalışıyordum Mısır'dayken. E, ben ki siz deyin bir ay ben deyin 40 gün, sabah namazından sonra başlıyordum, akşam saat 11-12'ye kadar onunla konu Yani meseleyi anlamaya çalışıyorum. Yani ben normalde ne yapacağım dedim, cilt cilt kitap okudum meseleyi anlamak için. Neyse ben kendimce bir sonuca ulaştım. yani Bir şeyleri toparladım, bir araya getirdim. Aradan 3-4 sene gibi bir zaman geçti. Yani işte Türkiye'ye döndükten sonra. Işte benim takip ettiğim, işte alim dediğim adamlardan bir tanesi. Baktım o konuyla alakalı ders yapmış. 2 i̇şte veya 3 ders olması lazım yani. 1,5 saatten toplam 4-5 saat yapıyor Allah'a. Ders yapmış. Dersi bir dinledim. Yani kendi kendime gündüm dedim ki ya sen oturup ol 40 gün boyunca bir ay boyunca gecenin gündüzünü helak ettin adam 4.5 saate meseleyi halletmiş. Yani çünkü adam bu işin uzmanı 60-50 senesini, senesini bu işe vermiş, adam, bu iş, adam için nefes almak gibi bir şey olmuş. Yani meseleyi kendi elinde döndürüyor, adam sana bir şekle sokup senin önüne koyabiliyor diye. Ha anlıyoruz ki burada hangi meselede kim mütemekkinse, hangi meselede kimin ayakları yere basıyorsa ilim üzere ise ondan alacağımız şey bizim önümüzdeki yolu kısaltır. E madem biz de diyoruz ki çalışıyoruz, vaktimiz yoktur, e davetçiyiz, davetimizin de ilim üzeri olması gerekir. Öyleyse vakti kısaltmak için kardeşler, hepimizin kendimize bir program yapması gerekiyor, davet için. Ve bunun en güzel yolu da vakti olmayanlar, İslam davetçilerini güzel bir şekilde dinleyip onların anlattıklarını noktalar alıp etmeye çalışırsa, inşallah davet yolundaki yolumuzu ciddi anlamda kısaltmış olursun. İsterseniz bu anlattığım havada kalmasın diye şöyle bir deneyin. Yani pratik olsun, mesela buradan çıktığınızda bir hafta sizden bir talebim var. Yani buraya gelen giden kardeşlerle normalde diyecekler zaten öyle bir program var ki ekstra bir şey yapmaya imkan mı var ee, mescitte diye. Onlar da bu hafta tatilde olduğu için söylüyorum, sizin de tatilinizdir zaten. Yani yapacağınız bir şey yok, yapacağınız bir iş yok bu hafta. Şöyle mesela yedi derslik, altı derslik bir şey seçelim kendimize. Onun kitabını da bulalım. Mesela şöyle bir deneme yapabiliriz kardeşler, ee, başlangıç olarak da. Tava'ibler be'a derslerini biliyorsunuz. Onun kitabı da var, zaten irisaretleri diye basmışlar, Türkçesi de var aynı zamanda. Mesela onu alın, Türkçesini, o yedi tane dersi dinleyin, dinlerken notlar alın. Yani günlük bir buçuk saatinizi verin, notlar alın sonra bir, birkaç kere göz gezdirin tekrar edin o yedi tane dersi bitirdikten sonra ne öğrenmiş olduğunuza bir dönüp bakın. Yani emin olun birçoğunuz düzenli bir çalışma neticesinde şunu söyleyecek, beş senedir Müslüman şu kadar bilgiyi bir araya toplayamadım diye. Bu, bilginin yoğunluğuyla alakalı bir şey değildir. He. Bu programlı çalışmanın neticesidir. Usulüne uygun programlı olaraktan çalışmanın neticesidir. Ve Allah'a neden temenni? Bizleri kendi yollarla Peygamber Resulü Aleyhisselam tabi olup basiret üzere davet eden kullarından eylesin. Sözün en güzelini anlayıp sözün en güzelini tabi olan kullarından inlesin. Ee, bir dersimiz bitti kardeşler. Yani bir on dakika sonra soru cevap sahnesine geçeceğiz. Ee, daha sonra benim iki ricam var. Ee, bazı kardeşler e, hani görüşmek için burada bekliyorlar. Ee, şimdi görüşmek için burada bekleyen bütün kardeşlere söylüyorum. Yani hakkınızı eline alın. Daha önceden söz verdiğimiz insanlar oluyor, ee, eğer pazar dersinden sonra görüşmek isteyen abiler varsa bunu bir önceki haftadan bize bildirirlerse biz onları yazarsak hiç kimse mağdur olmuş olmaz. Yani biri diyor ki hocam ben işte falanca yerden geldim. E mübarek sen falanca yerden geldim konuşacağım. Adam da Almanya'dan gelmiş. Sen falanca yerden geldim konuşacağın adam da Bulgaristan'dan gelmiş. Yani şimdi sen, bize ben Manisa'dan geldim diyor, hoş geldin, baş göz üstüne geldin, yurt dışından gelen adamı kenara koyup seninle görüşecek hali yok. Bu adam bir ay öncesinden randevu almış, bir buçuk ay öncesinden randevu almış örnek veriyorum. Sonra diye, bunu niye söylüyorum? Emin olun sonra ben vicdan azabı duyuyorum. Yani birileri görüşmek istiyoruz dediğinde, ben görüşemediğimde sonra bu bende vicdan azabı oluşturuyor, beni rahatsız ediyor. Bana da eziyet etmemek için, kendinize de eziyet etmemek için beraberinde görüşmek isteyen kardeşler varsa bir sonraki hafta için talepte bulunur varsa bir sonraki hafta görüşürüz. Bir de haftaya dersimiz yok. Yani haftaya bayram için birçok insan şehir dışına çıkacağı için haftaya dersimiz yok kardeşler ama ondan sonraki hafta hemen bir sonraki pazar tekrardan dersimize devam edeceğiz ee, inşâAllah.